Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum Hazreti Rasulün örnekliğinde Medine'de gelen hükümler sunumlarımızın bugün 27.sini sunacağız inşallah Bugünkü alt başlığımız gizli, açık, Allah yolunda harcamak Gizli, açık, Allah yolunda harcamak Dünya hayatına geçici olarak gelen insan sürekli yaşayacağı ahiret hayatının öncesindedir Dünya hayatında elde ettiklerine göre ahiret hayatına anlam kazandıracak, ahiretini dünyada hazırlayacaktır. Allah'ın ayetlerini dikkatle okuduğumuzda, dünyada ahiret hayatını kazanmak nasip kısmet işi değildir. Ahiret hayatının nasip kısmet işi olmadığını, Allah'ın bu konuda ayetlerindeki özleri kavradığımız zaman anlıyoruz. İnsanın dünyadaki yaşamında, insanın kendi yaptıklarının kazancı olduğunu ayetler bize hatırlatıyor. Bakara suresinin 286. ayetinde mealen şöyle deniliyor. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı iyilik kendine, yapacağı kötülük de kendinedir. Ayette de görüldüğü gibi herkes Allah'a göre dünyayı yaşamak için kendi gücü doğrultusunda sorumludur. İnsanlar Allah'ın kendilerine verdiği akıl, muhakeme, irade, bedensel güçleriyle geçici olan dünya hayatını anlamlandırmak, iyi bir şekilde geleceğe yani ahirete hazırlanmak durumundadırlar. İnsanlar gerçeği bilseler bir dakika dahi vakitlerini boşa geçirmezler. Gereksiz tartışmaları bırakıp gereğini yaparlar. Bakınız Allah Mümin Suresinin 17. ayetinde mealen nedir? Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çarçabuk görendir. Nerede kazanacaktır insanlar? Kazandığının karşılığını alırken, o kazandığının karşılığını alacak olduğu şeyleri nerede kazanacaktır sorgusunda? Elbette dünya hayatında kazanacaktır. Ve yine Şura suresinin 20. ayetinde malen, kim ahiret kazancını istiyorsa onun kazancını artırırız. Kim de dünya karını istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz deniliyor. Ayetin özü bize işin gerçeğini anlatıyor. Dünya hayatını yaşayan insanın istekleri önünde Allah engel değildir. İnsanlar isterse iyilik yapmak için yola çıkarlar. Allah onların yolunu açar. Onlara bolca iyilik yapmaları için imkanlar verir. Güçlerini artırır. Bu konuda bir arkadaşının şu sözü konuyu bütün gerçekliğiyle özetliyordu. Bir gün sohbet ediyoruz. Arkadaş daha önce mali açıdan fakirken sonra kurduğu iş gereği zenginleşmeye başladı. Zenginleştikçe şımaranlardan olmadı. Zenginleştikçe bazı çocuklara okumalar için burs veriyor, bazı fakir ailelere bakıyor. Fakirken annesiyle babasıyla anlaşamazken hatta sürekli kavga ederlerken zengin olunca tam tersini yapıyor. Onlara bakıyordu. Bu tür konularda sohbet ederken dedi ki Allah'a şükür ki bize veriyor, biz de yapabileceklerimizi yapabiliyoruz. Düşünsene elimizde avuçumuzda olmasaydı ne yapabilirdik ki Allah bize verecek biz ihtiyaç sahiplerine vereceğiz demişti. İşte işin sırrı buydu. Eğer bir insan kendini vermeye aday göstermişse, bu konuda samimi ise Allah da ona bolca imkan veriyor. Onu maddi manevi zenginliklerle tanıştırıyor. Bazen böyle deyip yola çıkanları da imtihan ediyor. Onlara veriyor ama onlar verme yerine iyice düşüncelerinden İnançlarından uzaklaşıyor, böylece imtihanı kaybediyorlardı. Bazıları da sadece dünyalarını kazanmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Allah onların da güçlerini artırıyor. Onlar da dünyalarını malla, mülkle, parayla çoğaltıyorlar. Ama her iki insan ölüm gelince hesap için Rabbin huzuruna çıkıyor. Dünyası için kazananların kazandıkları her şey dünyada kalmıştır. Onunla birlikte ahiret hayatına hiçbir şey gelmemiştir. Ama aileti için çalışanlar dünyada Allah'ın verdiği imkanlardan Allah yolunda harcayanlar ailet hayatına kavuştuklarında Allah yolunda harcadıklarının onları karşıladığını göreceklerdir. Allah yolunda harcadıkları onlardan önce ahirete gitmiştir. Sahiplerini güler yüzle karşılamışlar, dünya için çalışan ise ahiret hayatına bir şey göndermemiş, bu nedenle ahiret hayatında hiçbir şey bulamamıştır. Ahiret hayatında mükafat alanları görünce, hani benim nasibim nerede diye etrafına bakınmaktadır. O gün onlara, onlar nasiplerini dünyada iken gönderdiler. Bugün onlara verilen sadece kendi gönderdiklerinin karşılığıdır. Havadan hiçbir şey verilmemiştir denilecektir. İnsan o gün Fec' suresinin 24. ayetine mealen belirttiği gibi keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim diye yakınacaktır. Ama geri dönüşü yoktur. Bazılarının iddia ettiği gibi reenkarnasyon diye bir şey yoktur. Yani insanlar ölüp tekrar dünyaya gelmezler. Dünyada ölümsüzlüğü arayıp da bulamayan insanların uydurduğu böyle bir mantık zür tesellisinden ibarettir. Ölmek zorunda olduğunu hisseden insanların korkularına karşılık merak etmesen öleceksin ama yeniden dünyaya geleceksin diye bazı aklı evveller onları teselli etmektedir. Onlara şöyle derler. Eski hayatından daha iyi olarak geleceksin. Böyle diyerek hem kendilerini hem onları kandırmaktadırlar. Şura suresinin 102. ayetinde onların halini Allah bize mealen şöyle bildiriyor. Ah! Keşke bizim için bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. Ancak onlara dönüş yoktur. Onların dünyada kazandıkları dünyada kalmış ahiret hayatlarına bir şey göndermemişlerdir. Üstelik Allah'ın ayetlerine kulaklarını tıkamışlar. Allah'ın kendilerine verdiği aklı bencil, çıkarcı arzuları doğrusunda kullanmışlardır. Hayatına ahirete hazırlık olarak inanmış insan, Müslüman olarak ayetlere göre hayatını yaşamayı hedeflemiştir. Ayetler ona dünyadaki her şeyin ahiretin tarlası olduğunu öğretmektedir. Ahiretin tarlası olan dünyada ne ekerse fidanları ahirette yeşirecek, ektiklerinin karşılığını ahirette alacaktır. Şunu unutmayın ki sadece iyi bir insan olmak yeterli değildir. Hani toplumda bazı insanlar için kullanılan bir söz vardır. Ne akar ne kokar. Onun kendisinden başka kimseye yararı yoktur. Güya o insan başkalarına zarar vermediği için kötü insan değildir. Kötü insan olmayınca iyi insan muamelesi göreceğini sanır. Halbuki bu algı yanlıştır. Şimdi konuyu farklı açılardan inceleyelim. İyi insan algımız nedir? Hiç kimseye kötülüğü dokunmamak, kendi halinde suya sabuna dokunmayan mıdır? Bir ilim, bir bilim olarak ayetleri öğrenip öğrendikleriyle insanlara ayar veren midir? Gece gündüz Allah'ın ayetlerini okuyup tefekkür eden midir? Bütün bu sorulara cevabı şimdi okuyacağımız ayetlerde bütün gerçekliğiyle bize anlatılmaktadır. Fatır suresinin 29. ayetinde mealen Allah'ın kitabını okuyanlar, salatı ikame edenler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Allah yolunda harcamak ne demek? Bazıları Allah yolunda harcamayı din çalışmalarına harcamak olarak düşünebilir. Yani dini çalışmalara harcamak olarak düşünebilir. Bazıları da Allah yolundaki savaşı harcamak olarak düşünebilir. Halbuki Sure Mekke döneminde gelmiştir. Mekke döneminde gelen bu ayetin topluma yansımasını, Müslümanların gizli açık toplumdaki fakirlere, yoksullara sahip çıktıklarını, ellerinde bulunan mallardan onlara yardım ettiklerini görüyoruz. Üstelik dünyada hiçbir karşılık beklemeden, ihtiyaç sahiplerinin Müslüman putperest olduğuna bakmadan bu ayeti hayatlarında uyguladıklarını görüyoruz. Bir taraftan putperestler Müslümanlara zulmederlerken, Müslümanlar toplumdaki insanların dinini ayırt etmeden her ihtiyaç sahibine yardım ediyor. Böylece onlar gelip geçecekleri hayata bir şeyler ekiyorlar. Ektikleri şeylerin karşılığı ahiret hayatında kendilerini karşılayacağına inanıyorlardı. Onlar Allah'ın Rahman ve Rahim yani kuşatıcılık, koruyuculuk vasıflarının anlamlarında yeryüzündeki yaşayan ihtiyaç sahiplerini kuşatmak, korumakla kendilerini zorunlu hissediyorlardı. İhtiyaç sahipleri sadece insanlar değil, doğal varlıkların tümü ihtiyaç sahibiydi. Bağlar... Bahçeler, tarlalar, ormanlar, hayvanlar, dereler, çaylar, ırmaklar, denizler. Bazılarımız bunlarla ne ilgimiz var diyebilir. Mesela bir orman düşünün, onun da ihtiyacı vardır. Sürekli kesilmemeye, büyüyüp serpilmeye, fidanlarının boy vermesine ihtiyacı vardır. Siz ormanları çıkarlarınız için sürekli keserseniz, onlara büyüme, gelişme zamanını vermezseniz ormanlar ölür, yok olur giderler. Mesela dereler, çaylar, ırmaklar içinde binlerce canlı barındıranlar. Sizler sularıyla bağlarını, bahçelerini, tarlalarınızı sularsınız. İçindeki binlerce canlılarıyla onlar sizin bağlarınızı, bahçelerinizi, tarlalarınızı besler. Ama insanlar derelere, çaylara, ırmaklara ihtiyaçları olan temizliği zamanı vermezlerse akan sular ölür. Yani kirlenir. Sizi besleyen suları bulamazsınız. Eskiden baktıkça içiniz açılan, size hayat veren sular artık bir zehir olarak önünüzden akarken önüne çıkan her canlıyı öldürür. Sular canların yaşadığı bir derya olacağına suda mezarlar haline dönüşür. Onun için insan yaratılışın kurallarına göre her varlık için Allah için neler yapabileceğini, neler harcayabileceğini bilmelidir. İşte gerçekten Allah'ın ayetlerini anlayan Müslümanlar yaşatmak için harcarlar ellerindeki imkanları. Her şeyi kendine göre ayarlayan bencil, çıkarcı insanlar yaratılışa, yaratılanlara büyük zarar verir. Ancak Allah'a kesin olarak iman edip ayetlere göre hareket edenler böyle yapmazlar. Zira bilirler ki Allah'ın yeryüzünde insana verdiği her imkan nedeniyle insan imtihan ediliyor. Onlar bu imtihanda ellerinde bulunan şeyleri ancak Allah için değerlendirmenin peşinde samimiyetle yürüyorlar. Tek dertleri gerçek ihtiyaç sahiplerini bulmak. İhtiyaçlarına göre hareket etmektir. Allah benzeri ayetleri...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 İbrahim suresinin 31. ayetinde mealen, iman eden kullarıma söyle, salatlarını dost doğru ikame etsinler. Kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli açık harcasınlar. Bakara suresinin 271. ayetinde mealen, eğer sadakaları açıktan verirseniz ne ala? eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. Bu ayet ilginçtir. Sadakaları açıktan vermek. Tabi sadece sadakalar işin içine girmez. İnfak etmeyi de olayın içine sokmak gerekir. İnfakı ve sadakaları açıktan yaparsak ne âlâ. Geçmişten gelen kültürde bu tür hareketlerin toplumdaki zenginleri teşvik edeceği ifade edilmiştir. Ancak ayette Allah başka bir gerçeğe dikkat çekiyor. Bu gerçek bu işi gizlice yapmak. Gizli yapıldığında ihtiyaç sahipleri topluma ilan edilmemiş oluyor. Çünkü bazı ihtiyaç sahipleri onurlarından dolayı insanlardan bir şey isteyemezler. Bakın Bakara suresinin 270. ayetinden başlayan 274. ayet mealine kadar neler anlatıyor Allah mealen.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 Bunlar bir. Sadakaları açıktan vermek. infakı açıktan yapmak iyidir. Ancak gizli yapmak daha iyidir. Allah Müslümanların bu tür konuları gizli yaptığında onların gizli kalmış günahlarını örteceğini söylüyor. Gizli kalmış günahlar nedir? İnsanlar bilmeden, fark etmeden veya bilerek bazı kabahatler işleyebilirler. İşledikleri kabahatler için tövbe ederler. Kabahatlerini değişik nedenlerle topluma açıklamayanlar, gizliden gizliye tövbe etmiş olurlar. Farkında olarak veya olmayarak işlediğimiz kabahatlerin topluma açıklanmasıyla daha büyük sorunların çıkacağını düşünüyorsak, kabahatten dönerek kabahatlerimizi topluma açıklamayız. Özellikle arkadaşlık, aile ilişkilerinde bu tür konular ortaya çıkar. Mesela ailemizden habersiz onların hoşlanmayacağı bir kabahat işledik. Ortaya da çıkmadı. Yaptığımız hatadan vazgeçtik. Allah'a yönelip tövbe ettik. Bir daha yapmayacağımıza söz verdik. Bu veya buna benzer konular için Allah diyor ki sen gizliden gizliye yolunda harcama yaparak tövbeni perçinlersen ben de senin açığa çıkmamış kabahatlerinin üstünü örerim. Onları açığa çıkarmam. Böyle bir şey ne müthiş bir olay. Düşünebiliyor musunuz? İleride aile ilişkilerinde bu tür konuların başka ayrıntılarını da göreceğiz. Allah bu ifadeleriyle bizi kendi içimizde bir hesaplaşmaya itiyor. Kendi hesaplaşmamızın sağlıklı için başkalarının müdahalesini istemiyor. Bu yönde Allah sanki insana şöyle diyor. Ben senin her şeyini bilirim. Bana işten tövbe için yöneldiğin konu aramızda kal. Ancak aramızda kalmaz için sen de şöyle yap, git gizlice yolunda sana verilen nimetlerden harca ki samimiyetin hayata yansın. Değilse tövbe ettim, iş bitti deme. Sevdiğin şeylerden ayır, toplumun gizli kalmış ihtiyaç sahiplerine gizlice harca. Sen onları ortaya çıkarmazsan ben de senin gizli şeylerini ortaya çıkarmam. Bu mantık mükemmel bir şey. Gizlice bozulan insanlık ilişkileri yine gizlice tamir edilerek toplumda bozulmanın örnekleri yok edilmiş oluyor. Halbuki gizlice yapılan şeyler ortaya çıktıkça topluma kötü örnek olacaklar. Böylece suç işleyenler tövbe eselerde açığa çıkan örnekler toplumun bozulmasına neden olacak. Ayetlerin içindeki ikinci önemli konu ihtiyaç sahiplerinin açığa çıkarılmamasıdır. İnsanlardan bazıları vardır ki Allah yolunda mücadele ederken ihtiyaç sahibi haline düşerler. Onların amacı yoksul kalmak, fakir düşmek değildir. Ancak dünyaya önem vermeyip çalışmalarını Allah yolunda yaptıkları, dünyaya yeterince zaman ayırmadıkları için bazen kantarın topuzunu bilmeden kaçırırlar. Farkında olmadan fakirleşir, yoksul düşerler. Onlar bu durumlarını ortaya da çıkarmazlar. Yani topluma çıkıp bakınız Allah yolunda harcarken vaktimi, zamanımı bir dilim ekmeğe muhtaç kaldım demezler. Bize yardım edin demezler. Bu türler için Allah diyor ki sen onların simalarından tanırsın. Onlar şerefle, onurla hayata bakarlar. İhtiyaçları yüzlerine vurmuştur ama söyleyemezler. Sen onları gizliden gizliye izle. Onlara gizlice yardım et ki onları mahcup etme. Eğer onlara açıktan vermeye kalkarsan asla almazlar, asla. Nitekim Allah Resulü'nün sadakaların dağıtımı için nisap altına düşenleri bulmak için yola çıktığında bazı fakirler, yoksullar, düşkünler tespit etmiştir mesela. Onlara sadakalardan pay gönderdiğinde onlar geri çevirmişlerdir. Bizim sadakalara ihtiyacımız yok demişler. Toplumdaki bazıları sadakalardan az pay aldığı için itiraz edip Resul ile kavga ederlerken onlar ihtiyaç sahibi olduğu halde bizim ihtiyaçımız yok diyerek geri çevirmişlerdir. Halbuki Resul ince hesaplarla ve takiplerle onların ihtiyacı olduğunu tespit etmiştir. Zira onlar dünyadaki yaşamın bir şekilde yürüyeceğini bilirler. Allah'ın yaşam için verdiği imkanların hepsi dünyada mevcuttur. İnsan peşine düşerse hepsini kazanabilir ama onlar imkanların peşine değil. Allah yolundaki mücadelenin peşine düşmüşlerdir. Geçmişte bir gün bir arkadaşımla sohbet ediyorduk. Bana bir miktar dağıtacağım para ayırdım. Senin bildiğin bir fakir var mı demişti. Ona bir arkadaşının ismini verdim. İsmi duyunca yahu onun hiçbir şeye ihtiyacı yok ki. Baksana ben onun giydiği elbiseyi giyemiyorum. Onun neye ihtiyacı var ki? Şöyle hayatına bir bak. Değme zenginler onun gibi yaşayamaz dedi. Güldüm. Dedim ki onun hayatına iyi bak. İslam konularında aktif olduğu için memurluktan attılar. Adamın işi yok. İki tane çocuğu var. Henüz herhangi iş işte bulmuş değil. Buna rağmen sürekli araştırma yapıyor. Haftalık toplantılarımızda sunumlar yapıyor. Hiçbir toplantıyı kaçırmıyor. Boş vakitlerinde insanlara İslam'ı anlatıyor, İş arıyor bulamıyor, ortalıkta ihtiyaç sahibi gibi dolaşmıyor, tam aksine beyler gibi zengin görünümlü dolaşıyor. İşten atılalı neredeyse altay oldu. Sen hiç sordun mu bu adam işsiz güçsüz iş arıyor bulamıyor hatta sen de ona iş bakıyorsun ama henüz bulamadın. Sordun mu bu adam ne yiyor ne içiyor deyince geçenlerde sordum. Dedi. Peki ne dedi? Dediğimde teşekkür etti. Şükür ihtiyacımız yok dedi. E kardeşim peki sormadın mı? İş yok, güç yok, bu değirmenin suyu nereden geliyor demedin mi? Ben böyle deyince düşünmeye başladı. Belki birikmişi vardır dedi. Sonra hazıra daha dayanmaz diyerek bana bir zarf uzattı ve sen daha iyi usluk kullanırsın. Ben vermeyeyim sen ver. Zarf alıp arkadaşa gittim. Ona kısaca durum anlattım. Bozuldu, istemedi. Ona dedim ki bak kardeşim senin asla almayacağını biliyorum. Bu zarftaki neyse açıp bakmadım. Ne olduğunu ne kadar olduğunu da bilmiyorum. Bu zarfı senin için vermiyoruz. Senin gücün maşallah yerinde. Biz bu zarfı yeğenlerimiz için veriyoruz. Onlar için harca diye zorlayardım. Toplumda kapı kapı dolaşıp dilenenler varken gerçekten inanmış ihtiyaç sahipleri dilenmezler. Müslümanlar onları simalarından tanır. Açlıkları yüzlerine vurur, üzerlerinde giydikleri elbiseler temiz olmasına rağmen eskidir. Yakinen takip ettiğiniz zaman herhangi bir gelirleri olmadığını görürsünüz. Onlar kendilerinin ortaya çıkarılmasını istemezler. Gizce verdiğiniz zaman zorla alırlar. Hatta belki de bazıları aldıklarını başka bir ihtiyaç sahibine götürür verir de haberiniz olmaz. Bizler böyle yaptığını bilmeyiz. İşte Allah diyor ki sizler onları açık etmezseniz onların onurunu korursanız onların durumunu gizlerseniz biz de sizlerin durumunu gizler toplumun bilmediği kabaatlerinizin üstünü örter hatta sana bile unuttururuz. Arlarından iffetlerinden zengin zannedilenler gerçekten fakir olanlar iki yüzlük edip asla istemezler. İşte onlar sizin yardım için koşacaklarınızdır. Toplumda açıkça dilenenler vardır. Onlar kendilerine yardım etseniz de şirretçe istemeyi devam ederler. Geçinmeleri için onlara iş bulsanız çalışmazlar. Toplumun sırtından asılak gibi geçinmeyi düşünürler. Onları engelleyin onlara vermeyin. Onların yapmış olduklarına karşılık siz de onlara Allah'ın kendilerine verdiği aklı, muhakemeyi, bedensel gücünü göstererek çalışmalarını isteyin. Yapabiliyorsanız iş verin. Onlar çalışırsa ne ala. Çalışmazlarsa, iki yüzlerce istemeye devam ederlerse onlara bu fırsatı vermeyin. Rab suresinin 22. ayetinde mealen yine onlar Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, salatını dosdoğru ikame eden, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya dünya yurdunun sonu sadece onlarındır. Ayet üzerinde uzunca bir şeyler söylemek gerekmiyor. Ayet gerektiğince açık. Anlattığımız konulara sadece bir konu ekliyor. Gizli açık harcayanlar ve kötülükleri iyilikle savanlar. Kötülüklere karşılık iyilik yapmak önemli bir kavram. Kötülüğe karşı kötülük yapmak belki de kötülüğü kötülükle eşitleyerek adaleti yerine getirmek algısı yaratabilir. Kısasak kısas denilebilir. Ancak Allah kötülükleri iyilikle uzaklaştıranlar için ahiret yurdunun güzel olacağını söylüyor. Yani burada söylenmek istenen şey, siz dünyada uğradığınız kötülükler için karşılığını isteyebilirsiniz. Böylece adaleti sağlayabilirsiniz. Ancak kötülüğe karşı iyilik yaparsanız karşılığını ahiret hayatında alırsınız. Bu yönlendirme toplumdaki nefreti, çiğni, intikamı kaldıran bir yönlendirme ise hak hukuk talebi ile insanlar kötülüklere kötülükle cevap verebilirler. Kısasa kısas diyebilirler. Kötülük yaptıysa misli kadar kötülük alabilir diyebilirler. Böylece adalet isteyebilirler. Dünyada kendilerine yapılan kötülüklerin karşılığını kötülükle almak isteyebilirler. Böylece ahiret yurduna hiçbir şey bırakmayabilirler. Bu durumda ahiret hayatında bir şeyler bekleyenlerden olurlar. Onların orada söyleyeceği tek şey keşke. Dünyaya döndürülsek de ahiret hayatımıza biraz iyilik gönderseydik olacaktır. Dünya hayatını gelip geçici bir yer olarak görenler, Taha suresinin 7. ayetindeki eğer sen sözü açıktan söylersen, bilesin ki o gizliyi de gizlinin gizlisinde bilir. Gerçeğini çok iyi biliyorlardı. İnsan Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezdi. Kafasında dolaştırdığı düşüncelerden, gizlediği niyetlerden, kalbinde kurduğu planlardan Allah'ın mutlaka haberi vardı. Allah önünde insan yalnızdı, her şeyiyle açıktı, düşünebiliyor musunuz? Birisi size geldi şöyle dedi, mesela filanca kişi var ya, o kişi aklımızdan geçenleri, düşlediğimiz hayalleri, kalbimizde olanları, kafamızdaki bilgileri, nefretlerimizi, sevgilerimizi, velhasıl her şeyimizi biliyor. Ondan hiçbir şey gizleyemiyoruz. Kim böyle bir kişinin karşısına çıkmaya cesaret edebilir? Bizler böyle bir insanın karşısına çıktığımızda bütün foyalarımızın meydana çıkacağını anlarsak, onun karşısında kendimize özel hiçbir şeyin olmayacağını bilirsek darmadan olmaz mıyız? Bir an düşünün elbette oluruz. İşte gerçekten Allah'a iman edenlerin dünya hayatındaki halleri böyleydi. Onlar Allah'ın huzurunda yaşadıkları dünyada Allah'tan hiçbir şey saklayamayacaklarını çok iyi bilirler. Mesela bir iyilik yapmış ama kalbinde yaptığı iyilikten bir çıkar bekliyor. Beklediği çıkar ya iyilik yaptığı insanı çıkarlarına köle gibi kullanmak ya da toplumda iyiliksever olarak anılmayı beklemek. Kişi bu tür niyetlerini söylemese de Allah kişinin bu niyetlerini bilmektedir. O dış görünüşte iyi, hayırsever bir insan olarak algılanırken Allah katında şeytan olarak hüküm alır. Böylece insan dünyadaki insanları kandırabilirken Allah'ı kandıramaz. Dünyadaki insanları kandıran insan Allah'ı da kandırabileceğiniz zanına kapılarak yanılır. Bir de konuyu şöyle düşünün. Allah gizli olanda daha çok hayır vardır derken neden insan illaki açıklamak ister? Neden? Allah diyor ki açıktan verirsen ne ala ama gizliden gizliye verirsen bu daha hayırlıdır diyor. Şimdi daha hayırlı olan varken niye insan açıklamak zorunda kalır veya açıklama ihtiyacı hisseder? İşte bu insan benliğindeki kendini öne çıkarma, toplumda kendini bir şekilde lanse etme işgüdüsünün ve şeytani vesvesenin bir sonucu olur. Çünkü Allah'ın daha hayırlı dediği bir olayı hayırsız hale getirir. Hangi hayırsız? Daha hayırsız hale getirir. Hayırlı elbette. Açıktan da verse hayırlı ama içinde kıpırdayan şey gizce yaptığı bir hayırlı bir ameli daha hayırlı bir ameli açıklama durumuna gelirse, açıklama ihtiyacı hissederse bunun altında daha iyi hayırdan vazgeçmeden çok şeytani vesvesenin bencil duygularının kibrin öne çıktığı ve kendisini toplumda bir şekilde tanıtmak gayretinin olduğu ortaya çıkar. Allah bunu ayetlerinde bize böyle ince ince dokuyor. Niçin sen daha hayırlıyı bırakır da daha azını tercih edersin? Sebep ne? Söyleyip duruyor ayetler. Sana anlatıp duruyor. Neden böyle bir şey yaparsın? İşte gizlice dağıttın. Daha çok bir hayra nasip olacaksın. Ama içindeki şeytan diyor ki açıkla, açıkla, açıkla, açıkla, açıkla. Niye? Şimdi açıklamak sadece yetmiyor. Açıklarken kime verdiğini de açıklayacak. Dolayısıyla açıklanmasını istemeyeni de açıklayacak. Yani ihtiyaç sahibi ama gizliyor, istemiyor açıklanmasını. Ben ihtiyaç sahibi olarak toplumda tanınmak istemiyorum diyor. Kişi yaptığı hayrı açıklarken onu da açıklamak zorunda kalıyor. Böylece hem o kişiyi mağdur duruma düşürüyor hem de kendini öne çıkararak kibirliği, bencil bir yapısını ortaya çıkarmış oluyor. İşte bu şeytanın vesvesesinden ve şeytani bir düşünceden ibaret. Allah sadece Taha suresinin 7. ayetinde bu konuya değinmez. Nah suresinin 19. ayetinde Mealen şöyle diyor. Allah gizlediğinizde açıkladığınızı bilir. Yani insanlara gösteriş olarak anlattıklarınız, ben işte şöyle iyilik yaptım, böyle iyilik yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım diye insanlara anlattıklarınız ve anlatmadaki asıl maksadınız, gizlediğiniz asıl maksadınız. Bunların hepsini Allah bilir. Bir şeyi anlatırken topluma hangi maksatla anlattığınızı siz maksadınızı gizlersiniz ama Allah bilir. Açıkladığınızda da bilir, hangi nedenle açıkladığınızı da bilir. Mesela bizim toplumumuzda en çok yapılanlardan bir tanesi. Ya işte arkadaşlık diye ne kadar çok yardım ettim, ne kadar çok ilgilendim, ne kadar çok efendim onunla zaman geçirdim ve onun elinden tuttum, ona bir sürü imkan tanıdım. Ama hiç karşılığını alamam. Yapılan iyiliklerin karşılığını nerede alacaktık pardon? Ayetlere baktığımız zaman dünyada insandan mı, yaptığımız kişilerden mi alacaktık? Yoksa Allah'tan mı alacaktık? Ahirete mi bırakacak? İşte bu sitayiş altında yatan nedenini de ortaya çıkarıyor. Allah biliyor hangi nedenle böyle bir sitayiş yapıyor. Yine aynı surenin 23. ayetinde mealen Allah diyor ki, hiç şüphesiz Allah onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O büyüklük taslayanları da asla sevmez. Yine İbrahim suresinin 38. ayetinde mealen Allah diyor ki, Ey Rabbimiz!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 Konuyu değişik surelerde tekrar gündeme getirerek insanları uyarmaktadır. Ayetlerin anlamları aklımıza, kalbimize, muhakememize, irademize, yaşamımıza işlediğinde artık biz Allah'tan gizli hiçbir şey yapamayacağımızı biliriz. Bu bilgi bizi yanlış yapmaktan uzak tutacaktır. Her birimiz şöyle diyebiliriz. Ben yaparım ama ısturuplu yaparım. Benim yaptığımı kimse bilemez. Planlı, programlı yaparak her şeyi gizlerim diyebilir. Toplumda ben ağırlığı, namuslu, iyi bir adam olarak tanınırken gemimi gizlice yürütebilirim. Bütün bu sözleri Allah boşa çıkarır. Hiçbir şey benden gizli kalmaz diyerek bizi uyarır. İnsanın bu tür sözlerle kendi kendini kandırma gerçeğini yüzüne çarpar. İsra Suresi'nin 29. ayetinde mealen Allah diyor ki: Eli sıkı olma. Büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, harcadıklarının hasretini çeker durursun. Belki de Kur'an'daki en ilginç olan ayetlerden biri budur. Şimdi ayetten çıkan şu anlamları özetleyelim. 1- Eli sıkı olma. 2- Büsbütün açıkta olma. 3- Sonra kınanır duruma düşersin. 4- Verdiklerinin yani Allah yolunda harcadıklarının hasretini çekersin. Şimdi bu özetlerden giderek şu yorumu yapabilir miyiz? Eli sıkı olma. Yani Allah yolunda harcama yaparken bin dereden bin su getirme. Bahaneler bulma. Rahat olma. Allah için harcadığını bil, ona göre harca. Arkasını aram. Harcadığın şeyin arkasından bakarsan olmaz. Ancak büsbütün de açık olma. Allah yolunda harcıyorum diye kendini unutma. Hani ayette şöyle diyor. Sana neyi harcayacaklarını soruyorlar. Onlara ihtiyaçları harcındakini harcayın de. Evet, insan ihtiyaçları dışındakini harcayacak. Peki o ihtiyaçlarını hangi kriterlere göre belirleyecek? Bir günlük, bir aylık, bir yıllık ihtiyaç mı? Yoksa çocuklarının geleceklerini düşünerek tespit edeceği ihtiyaçlar mı? Bu konuda Allah Resulü Muhammed'in Tövbe Suresinin 60. ayetine ilişkin yasal uygulaması önemli bir kriter. Ne yapmıştı ayeti uygularken? Birincisi zenginlik yoksulluk sınırını tespit etmişti. Buna nisap deniyordu. Zenginlik yoksulluk sınırını güne, aya göre değil, yıla göre yapmıştı. Yani bir yıl bir insanı geçindirecek miktar insanın asli ihtiyacıydı. Asli ihtiyaçların içinde ailesinin rahatlıkla barındırabilecek bir evi, ihtiyaçlarına gidireceği bineği kendisine bir yıl geçindirecek gelir düzeyi veya elindeki mal, mülk, para miktarı. Allah Müslüman'a diyor ki, büsbütün açık olma. Allah yolunda harcıyorum diye yerinden, yurdundan, evinden, barkından olma. Kendini açıkta bulunduracak, yoksul bırakacak şekilde harcama yapma. Orta halli ol. Önce ailenin geçim ihtiyaçlarını düşün. Evin, barkın, bineğin işin olsun. Bağın, bahçen, tarlan olsun. Atın, hayvanların olsun. Bunlarla kimseye muhtaç olmayacağın bir hayat kur. Toplumda... Her noktadan kendini geçindirebilen şerefli, ağırlı, namuslu bir insan ol. Seni zora sokmayacak şekilde Allah yolunda harcamalarını yap. Değilse kınanırsın. Verebilecekken alacak el duruma düşersin. Aileni ortalıkta perişan edersin. Toplumdaki insanlar da seni kınar. Hiç düşünmüyor. Ailesi var, çocukları var. Böyleken elindekini, avucundakini Allah yolunda harcayıp kendini tüketti derler. Kendini tüketme. Her zaman elindeki, avucundaki güce sahip ol. Bir kere de her şeyi verip ortada kalma. Her zaman verebilecek düzeyde kendini tut ki bir atımlık Allah yolunda harcama yerine sürekli Allah yolunda harcayan ol. Mesela şöyle düşün, zengin bir Müslüman ayetler okumaya başladı. Allah yolunda harcamanın çok faziletli olduğunu öğrendi ve bir gün karar verdi. Artık dedi, üzerinde hiçbir şey bırakmam. Hepsini Allah yolunda harcadı. Evini sattı, bağını sattı, bahçesini sattı, işlerini devretti. Bütün varlığını paraya çevirdi ve Allah yolunda dağıttı. Ne evi ne bağı, ne bahçesi, ne işi kaldı. İyi mi yaptı? Allah diyor ki, iyi yapmadın. Kendini büsbütün açıkta bıraktı. Aileni perişan vaziyete soktu. Ayrıca varlıklarını değerlendirerek sürekli Allah yolunda harcama yapacağına sürekli gelir kaynağını kuruttun. Böylece depodaki suyu bir kere de boşalttın. Sonra arkası gelmeyecekti. Başka bir örnek vereyim. 3000 bin kişiye iş veren bir fabrika sahibi düşünün. Müslüman oldu. Allah yolunda harcayarak dünyasını sıfırlamayı, ahiretini zengin etmeyi düşündü. Fabrikasını sattı. Varlıklarını paraya çevirdi. Kendisinin yönettiği fabrikayı, dünyevileşmeyi esas alan, fabrikasını dünyevileşme yolunda araç edinecek kişilere sattı geçti. Onlar işçilerin haklarını yemeye başladılar. Onlara verecekleri ücretleri kısarak köleleştirmeye başladılar. Fabrika sahibi ise fabrikasından kurtulup dağıtırak seviniyordu. Ama ne oldu? İki gün sonra baktı ki işçilerine zulmediliyor. Onların hakları yeniliyor. Şimdi iyi bir şey yaptığına inanabilir mi? Allah ayetin devamında başka bir gerçeğe de işaret ediyor. Kendini sıfırlarsan verdiklerinin yani Allah yolunda harcadıklarının hasretini çekersin. Ailen, çocukların, dostların senin Allah yolunda yürüyüşünden memnunlardı. Sen birden bile sıfır tüketince herkesin içinde bir hasret kalır. Senin de içinde bir hasret kalır. Toplumda Allah yolunda sürekli harcayanları gördükçe keşke. Ben de elimde bir şeyler bıraksaydı da onları gelire dönüştürüp sürekli harcasaydım ve sürekli Allah yolunda harcayanlardan olaydım dersin. Hani konunun başında bir arkadaşın dediği gibi var onun için harcayabiliyoruz. Ya olmasaydı? Ailen çocukların istedikçe olmadığı için, verdiğin için pişmanlık duymaya başlarsın. Onun için itidarlı ol, vasat ol. Harcamaların seni tüketmesin, seni yaşatsın, sana iyi bir gelecek sağlasın. Hem dünyanın hem ailetin güzel olsun. Allah'ın verdikleri nimetlerle bollasın ki geleceğe sürekli yatırım yapabilesin. Bu konuda geçmişte okuduğum bir hadis çok ilişki gelmişti bana. Bazıları bu hadisi biraz önce okuduğumuz eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma, sonra kınanır, harcadıklarının hasretini çeker durursun. Ayetinin altına yazmışlar tefsir ederken bazıları okuduğum tefsirlerde böyle bir şeye rastlamıştım. Sonra hadis külliyatlarını okurken de o hadiseyi tekrar rastladım. Benzeri hadislere de rastladım. Gerçi benim anlattığım biçimde anlatmıyordu hadis ama çok ilginç gelmişti bana. Bir gün Resulullah evindeyken kapı çalınır, bir çocuk çıkar karşısına. Der ki, annem bir elbise istiyor. Çocuğun annesi Resul'e göndermiş çocuğu, bana bir elbise versin demiş. Resulullah çocuğun gözlerinin içine bakıyor, üzülüyor. İhtiyaçları vardır, doğrudur. Ama çocuğa çok büyük bir iştenlikle diyor ki, annene söyle, üzerimdekinden başka yok. Biliyorsunuz Arapların giydiği kıyafet, pistan şeklinde kadın erkek giyebiliyorlar. Yani üstünden geçiriyorlar, bitiyor zaten uzun. Bizim şimdiki gibi kadınlar ayrı, erkekler ayrı giyinmiyorlar. Pistan geliyorlar kadın erkek, herkes giyebiliyor birbirinin elbisesini. Çocuk gidiyor, biraz sonra yine kapıyı çalıyor, bakıyor aynı çocuk. Annem dedi ki diyor, üzerindekini versin. Yani şimdi söylenecek söz mü? Annesi çocuğa demiş ki, git Resul'e söyle, üzerindekini versin. Resulullah'ın bir tane elbisesi var ve üzerindekini verecek. Resulullah düşünüyor, isteyenin 200'ü kara, vermeyenin 200'ü kara hesabı, bir dakika diyor, kapının ardına geçiyor, üzerindeki elbiseyi çıkarıyor, çocuğa veriyor, al götür diyor, ortada kalıyor. Bir müddet sonra Bilal'in ezan sesi duyuluyor, millet mescid Nebevi'ye gelmiş, Resulü imam olarak bekliyorlar. Ama gelmiyor çünkü ortaya çıkacak hali yok, çırılçıplak kalmış orta yerinde. Orta kalsın diyor ayet ona bağlı olarak. Böyle yorum yapılıyor. Sahabelerden birkaç tanesi hemen acaba hasta mı oldu diye bakmaya gidiyorlar. Kapıyı çalıyor. Ya Resulullah evde misin? Diyor evdeyim. Peki niye gelmiyorsun? Hasta mısın? Yok değilim. Peki niye gelmiyorsun? Dışarıya çıkacak halim yok. Niye? Olayı kısaca anlatıyor. Hemen bir elbise bulup getiriyorlar. Bir elbise bulup getirdikleri zaman giyiniyor ve geliyor. Bazıları diyor ki bu ayet bunun için geldi. Doğru veya yanlış. Onu tartışma. Ama ilginç geldi bana o olaylara. Yani Allah'ın diğer ayetleriyle beraber mütalaa edildiği zaman demek ki hayat içerisinde her şey olabilir. Onun için düşünmek gerekir bazı şeyleri. Unutmayın ki Allah verdiği aklı kullananları sever. Allah'ın sizin salatınıza, zekatınıza, infakınıza, sadakalarınıza ihtiyacı yoktur. Sizdeki olan her şey zaten Allah'ındır. Neyiniz varsa ve Allah size bütün bunları iyi bir şekilde yönetmeniz için vermiştir. Sizler yönetmekte olacağınız Allah'ın verdiklerini sıfırlayarak yönetimden vazgeçemezsiniz. Onları en iyi şekilde yönetip Allah için harcamakla sorumlusunuz. Bakın çok büyük bir incelik bu. Bütün varlığınızı iyi yönetmeyeceklerin eline veremezsiniz. Müslümanlar olarak kazanç değirmenini döndürmek Akan gelirden Allah yolunda sürekli harcayarak ahiretinizi zenginleştirmek zorundasınız. Akıllı bir Müslüman değirmenini kapatmaz. Unutmayın ki Allah'ın yolu Allah tarafından verilen iktidarları devirme, yok etme yolu değildir. Aksine Allah'ın her konuda verdiği iktidarı en iyi şekilde değerlendirme, hak ve adalet içinde yönetme yoludur. Allah'ın size nasip ettiği Aileniz, eviniz, bağınız, barkınız, işiniz, gücünüz, devletiniz yok edilip sıfırlanmak için değil, en iyi şekilde yönetilip hak ve adalet içinde en verimli hale getirmek içindir. Unutmayın ki zulmün yolu her zaman bilgisiz, bilinçsiz davranışlardan geçer. Zulmün yolu. Unutmayın ki sadece kötülük yapmak değil, aynı zamanda... Allah'ın verdiklerini doğru yolda değerlendirmemek kötü bir şeydir. Yani bazıları şöyle diyebilir. Ben kötü yapmıyorum. Şunlar şunlar Allah tarafından kötülük sayılıyor. Ben onları yapmıyorum. Ama Allah'ın ayetlerinin özüne baktığımız zaman kötülük yapmayabilirsin. Bilinen sayılan kötülükleri yapmayabilir Haram yememişsindir, işte efendim zina etmemişsindir, hırsızlık etmemişsindir, şunu etmemişsindir, bunu etmemişsindir falan filan. Ama aynı zamanda Allah'ın verdiklerini doğru yolda değerlendirmemişsen... O da büyük bir kötülüktür. Doğru yolda değerlendirmemek. Gizli açık Allah yolunda yürütülecek mücadele ile insanlar kendilerini büyük bir zırhla korurlar. Ahiretlerini hazırlarlar. Böylece Müslüman toplum kendi içinde dengeli, sürekli gelişen, büyüyen bir toplum olur. Gösterişten uzak durmak, yapılanları insanların başına kakmamak Müslüman olmanın temel kurallarındandır. Her şeyde bir denge, her şeyde bir anlam vardır. Yeter ki altında iyi niyet, ihlas yani samimiyet ve Allah'ın kurallarına uygun eylem olsun. Tek başına iyi niyet, tek başına ihlas yetmez. Bilgiyle kuşanmış, bilinçle bilenmiş iyi niyet. İhlas insana harika bir ahiret hazırlatır. Dördü birleşirse bilgi, bilinç, iyi niyet, ihlas bunlar birleşirse ve eyleme dönüşürse harika bir airet hayatı hazırlatır. Ne mutlu onlara ki bilgiyle, bilinçle geleceğe hazırlanmakta, eylemlerini ona göre yapmaktadırlar. Evet, bugünkü sunumu burada bitirdik inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.